Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil <gülüyor> âlemin Essalatu vesselam aleyke ya seyyid el evvelin ve'l âhirin ve ila cem'il enbiya'i ve'l mürselin ve ila cem'il velay ve'lhamdülillahi rabbil âlemin Allah'ın nebilerini, resullerine imani anlamaya çalışıyorduk hep beraber. Her bir Nebi'ye, her bir Resul'e, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bize bildirdiği Nebilere, Resul'lere iman edebilmek için Allah, Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin kısalarını anlatıyor. Her bir peygamberin nasıl iman ettiğini, imana nasıl davet ettiğini, kavimlerinin ne cevap verdiğini, ...peygamberlerle beraber olanların ne yaptığını, nasıl iman ettiğini, nasıl ona yardım ettiğini beyan ediyor, anlatıyor. Her bir peygambere tek tek iman edebilmek için onların neler yaptığını öğrenmek lazım, Allah'tan dinlemek lazım. Öyle ki bizim için örnek olsunlar. Allah hangi peygamberi, hangi konuda bize örnek gösteriyorsa... Onu anlamamız lazım ki, o Peygamber'e iman etmiş olalım, tabi olmuş olalım, uymuş olalım. Bunu da sadece birkaç sohbette anlatmak mümkün değildir. Allah nasip ederse, daha sonra Peygamber kısalarını hep beraber anlamaya çalışacağız. Eğer onlar bizim için örnekse, bu durumda bizim de onlar gibi yapmamız lazım. Onlarla beraber olan müminler gibi yapmamız lazım ki kazanabilelim. Onlarla beraber olmuş olalım. Onlarla yakın olmuş olalım, samimi olmuş olalım, kardeş olmuş olalım. Yoksa sadece ben peygamberlere iman ettim demek iman olmaz. Allah Hazreti Adem'i anlatıyordu. Onun hayatından bize örnekler veriyordu. Başlangıç itibariyle anlamamız gereken nedir? Hazreti Adem kısasında. Allah ona cenneti koyduktan sonra bu meyveden yemeyin demişti. O da... Şeytan onlara vesvese vermiş, oyla hava annemiz meyveyi yemişti. Allah buyurdu ki onda azim bulmadık. Ne demek? Allah ona emrettiği halde gene de şeytanın hilesine kapıldı, meyveden yedi. Bu her birimiz için örnektir. Allah bunu anlatıyorsa bize örnek olsun diye. Siz de beni Adem'siniz, Adem'densiniz, siz de böyle yanlışlar yapacaksınız. Onun için beni Adem'den, bütün peygamberler de buna dahildir. Yanlış yapmayan, Allah'ın koyduğu siniri çiğnemeyen hiçbir kul, hiçbir mahluk yoktur. Öyle ki beşer olsun diye, yanlışı tatsın diye, sonra... Tövbe etsin, istiğfar etsin, Rabbine dönsün, Rabbine yalvarsın ki Rabbinin isimleri onun üzerinde tecelli etsin diye. Elbette ki işin bir hikmeti vardır, Allah'ın bir muradı vardır. Yoksa günah işleyip rezil olsun diye değildir. Rabbini el Esmaul ül hüsnasından, güzel isimlerinden tanısın diye. Eğer günah işlemezse, zaten melekler günah işlemediği için Allah'ın bütün isimlerine, bütün isimlerinin tecellisine mazhar olmuyor. Allah'ı o isimlerinden tanımıyorlar. Tanıyabilmek için ismin onun üzerinde tecelli etmesi lazım. Bir kul yanlış yapıp, tövbe edip, istiğfar edince Allah'ın hangi isimleri tecelli ediyor? Tövbe edince tevab ismi tecelli ediyor. İstiğfar edince ghafur ismi, Gafar ismi tecelli ediyor. Kul Rabbini bu isimlerinden kendi üzerinde tadarak tanıyor. Allah'ın Rahman ve Rahim ismi tecelli ediyor. Yetmez. Allah üzerine bir de ikramda bulunur. Yanlış yaptığı halde tevbe edince bir de ona üzerinde ikramda bulunur ki Rabbinin ne kadar kerim olduğunu anlasın diye. Bütün bunlardan Allah'ın muradi nedir? Kulun kamil manada iman etmesi. Yani Rabbini sevmesi. Kendisini seven, yanlış yaptığında affeden, eden, mağfiret eden, ona yardım eden, hiç günah işlememiş gibi muamele eden bir Rabbi olduğunu bilsin diye, tanısın diye, bunu tatsın diyedir. Yoksa sadece... Hazreti Adem orada Allah'ın ona yasakladığı meyveyi yedi cennetten çıkarıldı demek yetmez. Her birinde bir hikmet var. O hikmeti anlamaya çalışmamız gerekir. Kendimize örnek almaya çalışmamız gerekir. Her ne olursa olsun Allah kuluna kendini tanıtıyor. Aynı zamanda yeryüzünde halifesi olan insani kendi kendisini ona tanıtıyor. Kısaca anlamaya çalışacağız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad khalaknakum. Gerçek şu ki, andolsun olsun ki, sizi biz yarattık sever Sonra sizi suretlendirdik, tasvir ettik, size şekil verdik, suretlendirdik. Sünna melaiketi isjudu li Adem. Sonra biz meleklere Adem'e secde edin dedik. Secde kimeymiş? Size diyor Allah. Sizi biz yarattık. Sonra size suret verdik, şekillendirdik. Sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. Demek ki bu her bir insan için tek tek böyleymiş. Escedu illa iblis. Melekler hepsi secde ettiler. iblis secde etmedi. Lem min essacidin. İblis secde edenlerden olmadı. Buradan neyi anlamamız gerekir? Hazreti Adem olduğumuzu anlamamız gerekir. Her biriniz Ademsiniz dedi. Meleklerin secde ettiği varlıktır dedi. Unutmamanız gereken şey, iblisin sizi kabul etmediğidir, size secde etmediğidir. Dolayısıyla size düşman olduğunu, bunu anlayın, bunu bilin. Allah Adem'i yarattığında yeryüzünde bir halite yaratacağım buyurmuştu meleklere. Melekler ya Rabbi orada fesat çıkaracak, kan dökecek, birini mi yaratıyorsun? Dediklerinde Allah onlara ne buyurmuştu? Sizin bilmediğinizi ben biliyorum. Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra da Meleklere bu isimleri sayın dedi. Bu isimleri bana haber verir. Nedir bunlar dedi. Bu isimler Allah'ın isimleriydi. El Esma'ul Hüsna'sı idi. İsimleriyle Adem'e tecelli etti. Nedir bunlar dedi. Evet, melekler, Ya Rabbi senin bize öğrettiğinden başka, senin bize tecelli ettiğinden başka bizim bir bilgimiz yoktur bu konuda. Tevbe ediyoruz. Allah bu sefer Adem'e bunları onlara anlat dedi. Adem anlatınca, melekler anladı ki Adem secde edilmeye layıkmış. Onu secde edilmeye layık hale getiren hali nedir? Allah'ın isimlerinin ondaki tecellisidir. Bu isimleri bilmesidir, tanımasıdır. Haber verebilmesidir, üzerinde göstermesidir. Birinin Hazreti Adem olabilmesi için kendini tanıması gerekir, Rabbini tanıması gerekir, Allah'ın güzel isimlerini üzerinde göstermesi gerekir ki secde edilmeye layık olmuş olsun. Allah'ın muradı onun üzerinde gerçekleşmiş olsun. Yoksa o isimleri üzerinde gösterememiş, bundan habersiz bir halde yaşamış, Meleklerin secde ettiği varlık zaten olmaz, Allah'ın muradı O'nun üzerinde gerçekleşmez, o Allah'a halife, ayna olmamıştır zaten. Dolayısıyla Allah'ın muradı O'nun üzerinde gerçekleşmediği için Allah katında hiçbir kıymeti, hiçbir değeri de olmaz. ''İblis secde etmeyince o kafirlerden oldu.'' buyurdu. İnsanın büyüklüğünü, insanın kıymetini, değerini, şerefini kabul etmeyenler zulmetmiştir. Önce kendine zulmetmiştir. Kim insanları nasıl görüyorsa kendisi öyle görülmeye layıktır. Öyle görülmeyi hak etmiştir. Öyle bir muameleyi Allah'tan hak etmiştir. Onun için eğer biri insanı Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak görürse, meleklerin secde ettiği varlık olarak görürse Allah bunu ona ikram eder. Yok böyle bakmazsa, böyle muamelede bulunmazsa zulmü kendi kendisine yapmış olur, böyle bir şerefi de hak etmemiş olur. Hazreti Adem hava annemizle beraber cennetten indirilince hemen tövbe etmeye başladılar. Dediler ki Allah Rabbinden bir takım kelimeler aldı, buyurdu. Ve teleqa Ademu min Rabbihi kelimati Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Allah ona onun gönlüne nasıl tövbe etmesi gerektiğini vahyetti gönlüne. "Betâbe aleyhi inne huve't-tevvabur rahîm." Adem de hava annemizle o kelimelerle tövbe etti. Allah'a döndüler ve tövbe ettiler. Allah da tövbelerini kabul etti. Allah Tevvab ve rahimdir. Allah'ın Tevvab ve Rahim, rahim ismi evet. onların üzerinde dünyada ilk tecelli eden iki tane isimdir. Tevvab ve Rahim. Ne dediler? Hangi kelimelerdi o kelimeler? Kala, ikisi dediler ki, Rabbena, zelemna, enfusena. Rabbimiz, biz nefsimize, kendimize zulmettik. Ve in lem eğer sen bizi mağfiret etmezsen, bize merhamet etmezsen, biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Sen bize mağfiret etmez ve bize rahmet etmezsen hüsrana uğrayanlardan oluruz. Allah emrine karşı geldiğimizde bir yanlış, bir günah işlediğimizde Hz. Adem'i bize örnek gösterip nasıl tövbe etmemiz Nasıl mağfiret dilememiz gerektiğini öğretiyor burada. Böyle bir durumda bizim ne dememiz gerekir? Ya Rabbi biz nefsimize zulmettik. Ben kendime zulmettim. Eğer sen bana bize mağfiret etmezsen, bizi mağfiret etmezsen, bize merhamet etmezsen, biz hüsrana uğrayanlardan oluruz dememiz lazım. Tövbe böyle yapılıyormuş, istifar böyle yapılıyormuş, af böyle dileniyormuş. Allah'ın rahmeti böyle dilenmesi gerekiyormuş. Yoksa biz kendi kendimize, ya Rabbi Tevbe beni affet. Dediysek herhangi bir peygamberi örnek almamış oluruz. Peygamberlerden olan bütün istifarları, tövbeleri, duaları... Öğrenmemiz gerekir. Sonra o öğrendiklerimizin içinden aynıyla olması gerekmiyor. O duaları bilelim. Nasıl dua edilmesi gerektiğini bilelim. Sonra kendimize göre, kendi kelimelerimizle, Allah'ın bizim gönlümüze vahyettiği kelimelerle tövbe edelim, istiğfar edelim, merhamet dileyelim, af dileyelim. Öncelikle neyi söylüyor? Ben kendime zulmettim. Yunus Aleyhisselam da öyle söylüyordu. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntum mine zalimin. Evet, sen subhansın. Senden başka ilah yoktur. İlah sensin. Ben kendime zulmettim. Ben zalimlerden oldum. Dedi. Önce bunu ikrar etmemiz lazım. Kendimize zulmettiğimizi ikrar etmemiz lazım. Yoksa Bunu böyle söylemezsek ne olur? Ben aslında yanlış yapmamışım ama günah oldu işte. Tövbe ediyorum. Yok. Ben kendime zulmettim. Biz kendimize zulmettik. Yanlış yaptık. Sana bir zararımız dokunmaz. Sen alemlerin Rabbisin. Sana değil. Kendime zulmetmişim. Çünkü sen Subhansın. Böyle dua edildiğinde, böyle tövbe edildiğinde Allah tevbeyi istihbarı kabul edeceğini beyan ediyor. Tevbeyi baban gibi yap diyor. Adem baban gibi yap. O şeytana uydu. Böyle ben nefsime biz kendimize zulmettik deyip Tövbe istihbar etti. Yoksa ne dedi? Biz hüsrana uğranlardan oluruz. Bilmesi lazım ki Rabbi onu affetmezse mağfiret etmez, merhamet etmezse hüsrana uğrar. Bunu asla unutmaması gerekir. Sümmeş tebâhu rabbuhu. Sonra Rabbi onu seçti. Fetâbe aleyhi ve heda, Onun tövbesini kabul etti ve onu hidayete erdirdi. Eğer tövbeyi kabul etmezse hidayet olmaz. Affetmezse hidayet olmaz. Tövbesini kabul etti ve onu hidayete erdirdi. Ve lekad ehidna ila âdeme. M'in kabul. biz Adem'den bundan önce ahit almıştık, söz almıştık ki o meyveden yemleyecek. Ama o bunu unuttu. Valem nejid lehu azma ve biz onda azim de bulmadık. Yani şeytan onu kandırmaya çalışırken azmetmedi. Yanlış yapmamak için çabasını, gayretini gerektiği gibi ortaya koymadı. Evet, buradan neyi öğretiyor? Eğer azmetmezsen, gerektiği gibi çabanı, gayretini ortaya koymazsan şeytana uyarsın. Sonra pişman olursun. Sonra üzülürsün. Cennetten indirirken de buyurmuş ki, birbirinize düşman olarak inin. Ne zaman ki, benden size bir yol gösterici, bir hidayetçi geldiğinde, kim benim hidayetçime uyarsa, o şaşırmaz, sapmaz, delalette kalmaz herhangi bir şekilde mutsuz da olmaz bir de Hz. Adem'in iki oğlundan haber veriyor Allah bize onların haberini anlat buyurur ikisi Allah'a birer kurban sürmüşlardı buyurur Allah ikisinden birinin kurbanını kabul etmiş, birininkini kabul etmemişti. Habil'in kurbanını kabul etmiş, Kabil'in kurbanını kabul etmemişti. Neden kabul etmemişti? Çünkü Allah Allah yolunda sevdiklerinizden verin dedi. Gözünüzü yumup alamayacağınız şeyi Allah yolunda vermeyin dedi. İnfaka etmeyin, sadaka olarak vermeyin dedi. Gözünü yumut alabileceğiniz şey. Yani en temizinden, en güzelinden. Sevdiklerinizden Allah yolunda infak etmedikçe iyiye eremezsiniz dedi. İkisi de kurbanı vermişti. Ama Habil en güzelinden vermişti. Kabil de en kötüsünden vermişti. O zaman kurban edilecek, kurban edilince verilecek kimse olmadığı için Allah kurbanı dağın eteğine bırakın buyurmuştu. Gökten bir nur tecelli edecek. Kimin kurbanını kabul ederse onu alacak. Etmezse almayacak. Habil'inkini almış, nur tecelli edince evet yok oluyor tabi kurban. Ötekini almıyor. Kabil'inkini almıyor. Kabil de bunun üzerine kardeşini kıskandığı, kıskandığı için ''Mutlaka seni öldüreceğim.'' demişti. Habil de Allah ancak kurbani müttakilerden kabul eder dedi. Takva sahiplerinden kabul eder dedi. Eğer biri takva sahibi değilse, yani Allah'a karşı sorumluluğunu bilmiyor, kabul etmemiş, bunu anlamamışsa, sorumluluğunu yerine getirmek için Allah'a kurban etmiyorsa Allah onu kabul etmez. Öyle istemeye istemeye zora ki ya da ihtiyacı olmayan şeyi Allah yolunda kurban vermeye, infak etmeye kalkışırsa Allah ondan bunu kabul etmez. Ancak takva sahiplerinin kurbanını kabul eder buyurdu. Kabil de Habil'i öldürmüştü. Neden dolayı? Kıskançlığından dolayı. Allah onun kurbanını kabul ettiği için. Onu öldürürken Habil ona demişti ki, "O seni öldüreceğim" deyince Andolsun ki sen beni öldürmek için beni öldürmeye kalkışsan elini bana uzatsan ben seni öldürmek için elimi sana uzatmayacağım. Niye? Çünkü ben alemlerin Rabbi'nden korkarım. Onun hesabını yapıyorum. Ben mütahiyim. Allah'a karşı sorumluluğumu yerine getiririm. Eğer öyle yaparsan hem sen kendi günahını hem de benim günahımı yüklenmiş olursun. Dolayısıyla evet, ebediyen kaybedersin. Kabil'de Habil'i öldürmüştü. Allah burada bize neyi öğretiyor? Kabil olmayın, Habil olun. Buyurdu ki sonra pişman oldu. Öldürdükten sonra pişman oluyor. Hatta kardeşini nasıl gömeceğini de bilmiyor. İlk cinayettir. İlk defa birini ölüyü görüyor. Gördük ki ayet-i kerimede Allah bir karga gönderdi. İki karga kavga etti ağacın üstünde. Günlerce böyle sırtında dolaştırdı dışarıda. karganın biri birini öldürdü. Sonra yeri mezar gibi eşti. Kargayı gömdü. Kargalar öyle yapıyor. Ölüyü görünce ölüyü gömüyor. Mezarı kazıp gömüyor, toprak atıyor üstüne. Kabil diyor dedi ki, yazıklar olsun bana bir karga kadar bile olamadım. Daha ne yapacağımı bilmiyorum. O da gömdü onu öyle. Dolayısıyla Kabil kime uydu? İblise, şeytana. Habil de babasına Adem'e uydu. Böyle bir durumda müminler karşı karşıya gelirse el uzatma dedi. Burada kabil aynı zamanda ne yapıyor? Kardeşine aslında ders veriyor. İmana davet ediyor. Takvaya davet ediyor. Ben müminim sen de mümin ol diyor. Evet, Allah buyuruyor Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Şeytana abdolmayın. Şeytana tapmayın. Şeytanın söylediğini, verdiği vesveseyi sevmeyin. Yine Beni Adem'e Allah hitap ediyor. Size ayetlerimi okuyan Resullerim geldiğinde kim takva sahibi olursa, sorumluluğu kabul edip gereğini yerine getirirse kendini düzeltirse temizlerse onlar için korku yoktur onlar mahzun da olmazlar Kim de benim zikrimden ayetlerimden yüz çevirirse onun içinde dünya hayatında sıkıntılı bir hayat vardır sıkıntılı bir geçim vardır kıyamet günü de onu kör olarak haşrederiz kör o da der ki kıyamet günü ya Rabbi ben dünyadayken görüyordum. Neden şimdi göremiyorum? Neden beni kör olarak haşrettin, dirilttin? Allah da buyurur ki sana ayetlerim gelmişti, okunmuştu fakat sen onları unuttun, ciddiye almadın. Bugün de sen böylesine unutulacaksın. Böyle haddini bilmeyen, ölçüyü bilmeyen kimselere Allah böyle ceza verir. Ahiretteki cehennemdeki azabı ise çok daha şiddetli ve baki'dir, devamlıdır, ebedidir. Allah'ın ayetlerine karşı kör davrandığı için, sağır davrandığı için ya da dinleyip unuttuğu için, ciddiye almadığı için. Allah kitapta İdrisi de an dedi. İdris Hazreti Adem'in oğludur. Allah'ın kendisine peygamberlik verdiği oğludur. O Siddık bir nebiydi buyurur. Sadık biriydi. Aynı zamanda sabreden bir kuldu Allah peygamberlerini anlatırken, kendi isimleriyle anlatır. Sıddık Allah'ın ismiydi. Bütün peygamberler sıddıktır, Allah'a karşı sadakat gösterir, Allah'ın vahyine karşı sadakat gösterir. Bununla beraber vahyini tebliğ ederken de nasıl bir sıkıntı, sorun olursa olsun mutlaka sabreder. Nuh aleyhisselam'ı Allah anlatır. Evet. Nuh onlara dedi ki, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım, nezir. Sizin için Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece sizin ilahınız, bizim ilahımız Allah'tır ve sadece Allah'a abdolun dedi. Eğer siz iman etmezseniz o büyük günün azabından dolayı sizin için endişe ediyorum. Korkuyorum sizin için. Bütün peygamberler geldiğinde hepsi de sadece Allah'a abdolun, Allah'tan başka ilahınız yoktur demiştir. Bir mümin de davet ederken ilk sözü bu olmalıdır. Allah'tan başka ilah yoktur. Bizim sadece Allah'a abd olmamız lazım. Bütün peygamberlerin söylediği sözdür bu. Allah hiçbir nebi, hiçbir Resul yoktur ki biz onu sadece Allah'a abd olun ve Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'a hiçbir şey şirk koşmayın. Hiçbir peygamber yoktur ki biz ona böyle vahyetmemiş olalım. Hepsine vahyimiz budur. O zaman davete başlarken, tebliğe başlarken bir şey anlatmaya çalışırken ilk söylememiz gereken şey budur. İlk temel almamız gereken bu. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'a hiçbir şey şirk koşmayalım ve Allah'tan başkasına başka şeylere abd olmayalım, kul olmayalım. Allah'ın sevgisini hiçbir sevgiyi Allah'ın sevgisi önüne koymayalım. Hiçbir şeyi Allah'tan daha fazla sevmeyelim. Seversek ne olur? Ona abd oluruz. Hiçbir sözü Allah'ın sözünün önüne koymayalım. Koyarsak ne olur? oraya Allah'a şirk koşmuş oluruz. Allah'tan başka güç sahibi, kuvvet sahibi, mülkün sahibi yoktur. Herhangi bir şeyi birine edersek ona ait dersek ne olur? Onu İlah olarak kabul etmiş oluruz ki onu Allah'a şirk koşmuş oluruz. Evet. Sonra kavmine dedi ki: "Allah'tan başkasına abd olmayın. Ben sizin için o acıklı azabın olacağı günden dolayı sizin için endişe ediyor ve korkuyorum." dedi. Nuh kavmi ona dedi ki, sen de bizim gibi bir beşerden başka bir şeyde değilsin. Sen de bizim gibi birisin. Bir de sana uyanlar, bize göre böyle aşağılık, aşağı tabakadan kimselerdir. Kafaları pek çalışmayan kimselerdir. İşini bilmeyen kimselerdir. Dediler. Onun için sizin bize bir üstlenilginiz yok. Biz seni Yalancılardan sayıyoruz, dediler. Nuh da onlara, Ya ben Rabbimden sizin için apaçık ayetler de gelmişse, buna ne dersiniz? Allah bu ayetleri bana verip, rahmetiyle bana muamele etmişse, siz de bunu görmüyor, bunun farkında değilseniz, Buna ne dersiniz? Ne yapıyor? Kavmi düşünmeye sevk ediyor. Düşünmeye davet ediyor. Ama siz bunu istemezseniz, biz sizi buna zorlar mıyız? Zorlamayız. Ben sadece davet ediyorum. Benim sizi zorlayacak bir yetkim yok. Ben sadece Allah'ın ayetlerini anlatır ve davet ederim. Aynı zamanda bunun karşılığında sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Benim ecrim yalnız Allah'a aittir. Sizin bu aşağı tabaka dediğiniz kimseleri de bunlar bana iman edenlerdir, müminlerdir. Sizin söylemeniz de bunları yanımdan kılacak değilim. Onlar Rablerine kavuşacaklar, vasıl olacaklar. Ben de sizi cahillik yapan bir koym olarak görüyorum dedi bir de dedi ki farz edin ki ben size uydum bu yanımdaki sizin beğenmediğiniz kimseleri kovdum bu durumda Allah'tan bana gelecek olan azaba karşılık kim beni Allah'tan koruyacak siz beni koruyabilir misiniz yani bu durumda Allah'ın gazabı gelir dedi. Evet. Davud'a nasıl davet yapmasını, yapması gerektiğini öğretiyor. Evet, Nuh dedi ki ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybi de bilmiyorum. Melek olduğumu da söylemiyorum. Ben de bir beşerim yani. Sizin gözlerinizin bu aşağılık olarak gördüğü müminler içinde Allah onlara ikramda bulunmamış. Onlara bir hayır vermez demiyorum. Allah onlara ikramda bulunur ve hayri ikram eder onlara. Onlardan ne olduğunu Allah biliyor. Ben bilmiyorum. Kim benim yanımdaysa ben de onunla beraberim eğer ben onları kovacak olsam zalimlerden olurum. Evet. Nuh adsamın böyle söyledi. Kavmiye ona dedi ki: "Ey Nuh, sen bizimle tartıştın, çekişip durdun, bu çekişmede de ileri gittin, haddini aştın. Eğer doğruyu söylüyorsan bize o vadettiğin azabı getir." Yani Allah bize gazap etsin. Eğer sen doğru söylüyorsan Evet, Allah buyurdu, Nuh'a vahyetti ki sana iman edenlerin dışında artık kimse iman etmeyecek. Onların işlediklerinden dolayı, küfürlerinden dolayı da üzülme dedik. Evet, gazap geliyor çünkü. Bizim gözetimimiz altında gemiyi yap, o zulme sapanlar hakkında da Benden herhangi bir şey talep etme. Yani onları affet, mağfiret et, gazabetme etme diye bir talepte de bulunma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır diye vahyettik. Nuh gemiyi yapmaktaydı buyurur. Kavmin ileri gelenleri her ona uğradıklarında onunla alay ediyorlardı. Dalga geçiyorlardı. Nuh da onlara siz öyle alay edin. Tufan geldiğinde biz de sizinle alay edeceğiz dedi onunla beraber çok az insan iman etmişti buyurdu Allah vakti gelince Allah gökten suyu indirdi yerden de su fışkırttık buyurdu Gemi hemen suyun yüzüne çıktı. Gemi dağlar gibi dalgalar içinde yüzmekteyken Nuh Aleyhisselam gemiden oğluna seslendi. Ey oğlum bizimle beraber gemiye bin dedi. Kafirlerle beraber olma dedi. Oğluna söylüyor. O da ben yüksek bir tepeye çıkarım, dağa çıkarım, su bana yetişmez dedi. Nuh Aleyhisselam, bugün bu Allah'ın gazabidir. Bu Allah'ın azabidir. Hiç kimse kurtulamaz dedi. Ama onu, onu dinlemedi. Buradan neyi anlamamız gerekir? Çocuğumuz da bizi dinlemeyebilir. Davetimize icabet etmeyebilir. Herkes Allah'ın gurudur. Herkese Allah'tan daha yakın hiç kimse yoktur. Ne anası, ne babası, ne kardeşi, ne evladı. Herkese en yakın olan Allah'tır. Dolayısıyla Allah hangi kuluna nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, ahirette bu belli olacak zaten, bu görülecek zaten. Ya Rabbi buna neden böyle muamele ettin deme hakkına sahip değiliz. Hiç kimse sahip değildir. Çünkü ona en yakın olan onu yaratan onun Rabbidir. Allah Hud Aleyhisselam'ı anlatıyor. Onun kabilesine de kardeşleri Hudi gönderdik buyurdu. Eğer kavmin peygamberini onlardan seçip gönderiyor. Hud dedi ki onlara, ey kavmim, Allah'a abdolun, sizin ondan başka ilahınız yoktur. Ona karşı takva sahibi olun. Onun kavmi de ona dedi ki, biz seni akli yetersiz biri olarak görüyoruz. Biz seni yalanlıyoruz. Seni yalancılardan sayıyoruz dediler. Hud da onlara ben size Rabbimin risaletini tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir elçiyim dedi. Bende akıl yetersizliği yoktur. Ben gerçekten alemlerin Rabb'inin gönderdiği resulüyüm dedi. Ben benim de Rabbim olan, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Onun anından, perçeminden tutup çekmediği, yürütmediği hiçbir varlık yoktur. Benim Rabbim sırat-ı müstakim üzeredir." dedi. Eğer sırat müstakimde gidersen Rabbini bulursun. Yoksa yoksa onu kaybedersin. Ey kavmim dedi Rabbinizden bağışlanma dileyin sonra ona tövbe edin ona dön eğer bunu böyle yaparsanız Allah da gökten size nimetler indirir yağmur indirir bereketler indirir böyle suçlu günahkarlar olarak ondan yüz çevirmeyin dedi onlar da biz senin söylemenle kendi ilahlarımızı Evet. Bırakmayız. Sana iman edecek de değiliz dediler. Evet. Onun halkı ayetlerimi tanımayıp reddettiler. Evet. Peygamberime isyan ettiler. Zorbaların peşinden gittiler. Onları dinlediler. Onların peşinden gittiler. Bu dünyada da ahirette de lanete tabi tutuldular. Evet, ad kavmi yani Hud aleyhisselamın kavmi Rablerine karşı nankörlük ettiler, küfrettiler. Allah'ın rahmetinden uzak kaldılar. Allah her birinin kavmini helak etmiş zaten. Azap emrimiz geldiğinde rahmetimizle Hudi ve onunla birlikte iman edenleri kurtardık. Diğerlerini de helak ettik. Salih peygamberi Allah anlatıyor. Semud kavmine de kardeşleri evet, Salih'i gönderdik. Onlar da gönderdiğimiz peygamberimizi, Resulümüzü yalanladılar. Kardeşleri onlara dedi ki, takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a karşı sorumluluğunuzu kabul etmeyecek misiniz? Ben size Allah'ın gönderdiği Resulüyüm dedi. Allah'a karşı takva sahibi olun, bana itaat edin. Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum dedi. Salih aleyhisselam kavmini imana davet ederken bir de baktı ki kavmi ikiye ayrılmış. Birbirine düşman iki grup hem de azılı düşman. Salih aleyhisselam onlara buyurdu ki ey kavmim dedi. Neden iyilikten önce kötülük konusunda acele davranıyorsunuz? Allah'tan bağışlanma dilemeniz gerekmez mi? Eğer böyle yaparsanız, Allah sizi affeder, mağfiret eder. İyilikte yarışmanız gerekirken, kötülükte yarışıyorsunuz. Onlar da ona, seninle ve seninle beraber olanlardan dolayı biz uğursuzluğa uğradık dediler. Salih Aleyhisselam sizin uğurluğunuz evet, sizden dolayıdır. Bu bir imtihandır dedi. O da Salih Aleyhisselam da onlardan yüz çevirdi. Ey kavmim dedi. Andolsun ki size Rabbimin Risaletini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Ama siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz dedi. İman edip Takva sahibi olanları kurtardık, gerisini de helak ettik buyurdu. Her kavim kendi peygamberini yalanladığında Allah kavmi helak etmiş dünyada. Aynı şey şimdi de geçerlidir. İnsanlar helak olur da haberi bile olmaz. Bu helak geçmişteki ümmetler gibi toptan değildir. Allah mutlaka her bir kavme, Allah ayet-i de buyuruyor her kavmin mutlaka bir uyarıcısı vardır. Biz Resul göndermediğimiz kavme azap etmeyiz dedi. Allah bir topluluğa gönderir, 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi kabul eder veya kabul etmez. Kabul ettiği nedir? Allah'ın ayetleri. Veya kabul etmez, rad eder. Allah onları helak eder. Onların haberleri bile olmaz. Mutlaka onu bir sebebe bağlar. İşte işimiz bunun için ters gitti. Allah uyarıyor. Hepsini batırır böyle. Tek tek batırır. Farkında değil yalnız. İşte şöyle oldu. Onun için işler ters gitti. Onun için bu böyle oldu. Bakıyorsun ki şeytan ipi boynuna bağlamış çekiyor. batağa doğru sürekliyor. Kavmin söylediği gibi ne diyor? Sen bize uğursuz geldi. Adam Allah demeye davet ediyor. Allah'ı zikretmeye davet ediyor. Allah'ın ayetlerine uymaya davet ediyor. Yani ona söyleneni söylüyor. Salih Aleyhisselam'a söylediklerini söylüyorlar. Sen bize uğursuz geldin. Senin yüzünden böyle oldu diyor. Demiyor biz Allah'a dönmedik. Allah kiminle gün yaparsa yapsın, eğer birinin üzerinden ayetlerini okuturuyorsa kendine davet ettiriyorsa, imana davet ettiriyorsa, o Allah'tandır. Biz Allah'ın davetçisine, hidayetçisine icabet etmedik demiyor. Demiyorlar. Hatta üstüne üstlük, bir de onu suçluyor. Sen bize uğursuz geldin diyorlar. Arkadaşlar bunu yaşayacak. Yaşayanlar yaşamış, Yaşamayanlar da bunu yaşayacak. Kavimleri öyle söyleyecek. İman etmeyenler. Kabul etmeyenler. Kabul etmedikleri kimdir? Allah'tır. Allah'ın ayetleridir. Onunla alakası yok yani. O sadece Resulluğunu yapıyor. Hidayetçiliğini yapıyor. Davetçiliğini yapıyor. Biraz da Hz. İbrahim'den örnek verelim. buyurdu ki, Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle imtihana tabi tutmuş, denemişti. O da bunların gereğini tam olarak yerine getirince Allah ona muhakkak ki seni insanlara imam kalacağım dedi. İbrahim de, Ya Rabbi, soyumdan gelenleri de imam yap dedi. Allah buyurdu ki, Duanı kabul ediyorum ama benim ahdim zalimlere ermez. Yani senin ailenden, sürelenden gelenler kendine zulmederse benim ahdim, sana verdiğim söz zalimler için geçerli değildir. Hepsine değil yani. Sana uyan, sana tabi olan sendendir ama zulmedenler, kendine zulmedenler, zalim olanlar benim bu hatim onlar için geçerli değildi. dedi. Allah Hazreti İbrahim'e Kabe'yi yeniden imar edin buyurdu. Oyla İsmail Kabe'yi yaptılar. Onlara buyurduk ki evimi tavaf edenler için, orada itikafa girenler için, ibadet yapanlar için, ruku yapanlar için, secde edenler için Evemi temiz tutun ve temizleyin. Onlara bu şekilde bir de ahit verdik. Ahitleştik. Her mescid, her cami Kabe'nin bir şubesidir. Onu yapanlar, imar edenler, Hz. İbrahim'le Hazreti İsmail'in işini yapmıştır. Eğer orada itikaf yapılıyorsa, yani orada gönüller Allah'a dönüyorsa, Allah'ın hazırında duruluyorsa, orada secde yapılıyorsa, ruku yapılıyorsa, ibadet yapılıyorsa, Allah zikrediliyorsa, Allah'ın kelamı okunuyor, okutuluyor, öğreniliyorsa, orası Kabe'nin şubesidir. Bir de ne dedi? Orayı temiz tutun. Kimin için? Oraya gelenler için. Kime söylüyor? İki peygambere söylüyor. İki Nebi ve Resul olan peygambere söylüyor. Hazreti İsmail ve Hazreti İbrahim. Temiz tutun. Temizleyin orayı diyor. Onun için mescidi temizlemek peygamberi bir vazife Allah'ın peygamberlerine verdiği vazifeymiş. Orayı temizlemek, temiz tutmak, peygamberi bir nimet kazandırıyormuş. Böyle görmek gerekir. Onu küçümsememek lazım. Basite almamak lazım. Eğer orada temizlik yapılıyorsa, düzeltme yapılıyorsa, kullar için hazırlanıyorsa, o peygamberi bir iştir. Hz. İbrahim ile Hz. İsmail Kabe'yi yaparken, yükseltirken ikisi şöyle dua ediyordu. Rabbimiz bunu bizden kabul et. Bu yaptığımızı bizden kabul et. Allah kabul etmeyebilir. Eğer onu sıdk ile yapmamışsan, samiyetle yapmamışsan, Allah yaptığını kabul etmez. Evet. Bunu bizden kabul et. Sen her şeyi işiten, her şeyi bilensin. Semi ve alim olansın. Alimsin. Bizim bunu hangi niyetle yaptığımızı biliyorsun. Senin emrinle yaptığımızı biliyorsun. Duamızı işitensin. Bunu bizden kabul et. Duaları devam ediyor. Biz ikimiz sana teslim olduk ya Rabbi. Dediler bizim soyumuzdan gelenleri de sana teslim olan bir ümmet kıl. Bize ibadetlerimizi, ibadet şekillerimizi bize göster, tevbemizi kabul et. Muhakkak ki sen tevvab ve rahim olansın. Neslimizden gönderdiklerin içinden, onların içinden, onlara bir Resul gönder ki, senin ayetlerini onlara okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin, onları tezkiye etsin, temizlesin. Evet. Muhakkak ki sen aziz ve hakim olansın. Allah buyuruyor, aşağılık olandan başka, İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Evet andolsun ki biz onu dünyada seçtik o ahirette de salihlerdendir. Rabbi ona teslim ol deyince o da alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim bunu oğullarına vasiyet etti. Yakup da Evet, oğullarım dedi, muhakkak ki Allah sizlere bu dini seçti, ancak Müslümanlar olarak can verin, başka türlü ölmeyin dedi. Allah Hazreti İbrahim ile Nemrut'un kısasını anlatıyor. Nemrut İbrahim'e senin Rabbin kimdir? deyince Hz. İbrahim benim Rabbim öldürür ve diriltir dedi. Nemrud da evet, ben de öldürür ve ben de diriltirim dedi. De, Hapishaneden iki mahkum, idam mahkumu çağırdı. İdama mahkum etmiş ikisini de. Birini öldürüm ötekine serbest bırakın dedi. Bak birini öldürdüm, birini dirilttim dedi. Bunun rüzgarına Hz. İbrahim Nemrud'a dedi ki, benim Rabbim güneşi doğudan getirir, hadi sen de batıdan getir. Buyurur ki, bunun üzerine kafir, Nemrud afalayıp kaldı. Ne söyleyeceğini bilemedi. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez buyurdu. Yani biri Allah'a davet ediyorsa, nasıl konuşması gerektiğini de muhatabı hangi halde olursa olsun onunla nasıl konuşması gerektiğini de bilmelidir. Evet. İyilik yaparak, güzellik yaparak kendini Allah'a teslim eden hanif olan tevhid dinine İbrahim'in dinine uyandan daha güzel dinli kim vardır? Allah İbrahim'i halil edinmiş, dost edinmiştir dedi. Eğer biri güzellik yaparsa iyilik yaparsa güzel olursa Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmazsa bu durumda İbrahim'in dinine hanif olan Allah'a hiçbir şey koşmayan dinine uymuştur ki Allah İbrahim'i dost edilmiştir. Böyleleri dostluğa layıktır. Muhakkak ki dinlerini parça parça edip kendi aralarında gruplaşmış olanlar onları bırak. Sen hiçbir şekilde onlardan değilsin. Müminler hiçbir şekilde onlardan değildir. Onların hesabı Allah'a aittir. Sonra o onların işlemekte olduklarını onlara haber verecek. Dinlerini nasıl parça parça ettiklerini, nasıl öteki parçayı inkar ettiklerini, parçayı inkar ederken Allah'ın dinini, kitabını inkar ettiklerini, Evet, Allah onlara haber verecek onun için ısrarla diyoruz Kur'an'ın bütününe iman etmek lazım La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler kardeşimizdir biz kardeş olarak kabul ediyoruz onlar bizi kabul etmeseydi kim bir iyilikle gelirse kendisine bunun on katı vardır Kimde bir kötülükle gelirse ona da aynısından mislinden vardır. Ondan başkasıyla cezalandırılmaz ve onlara asla haksızlık edilmez. Hitap Resulullah Efendimiz'edir de ki Rabbim gerçekten beni doğru yola iletti, hidayet etti. Dimdik duran Dimdik duran bir dine İbrahim'in Hanif, muahid olan Allah'a hiçbir şey şirkoşmayan dinine o müşriklerden değildi. Değil. Dinen kıyama, dimdik ayaktaki din. Yani yatan din değil. O dindekiler yatmaz. Uyumaz. Beni ilgilendirmez demez. Kıyamdadırlar. Allah'ın rızasını kazanmak için koştururlar. Çaba gayret sarf ederler. Ve o Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayan, müşrik değil. Ayet devam ediyor. De ki muhakkak ki benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Allah sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti malca, mevkice. Muhakkak ki senin Rabbin sonuçlandırması pek çabuk olandır ve muhakkak ki o gafur ve rahim olandır. Allah bizi birbirimizde imtihana tabi tutuyor. Onun için malca, mevkije verdikleriyle bizi birbirimizden farklı olarak üstün kılıyor ki imtihan olsun diye Bizim Resullerimiz, elçilerimiz, meleklerimiz, Allah meleklerden elçiler göndermişti. Lüt kavmini helak etsin diye elçilerimiz İbrahim'e müjdeyle geldiklerinde evet. Hz. İbrahim'e selam verdiler. O da onların selamını aldı ve hemen gecikmeden kızartılmış bir buzağı getirdi. Neyi öğretiyor Allah? Misafiriniz geldiğinde ona aç mısın, tok mısın diye sorma, hemen yemeği getir önüne koy. Eğer mümkünse bir buzağı kızart ve önüne koy. Ne diyor? Hiç gecikmeden, bir şey de sormadan. Tabii gelenler melek olduğu için yemeğe yaklaşmadılar, yemediler, yemeyince Hz. İbrahim endişe etti. Bunlar dost muydur, düşman mıydı? Hani eskide bir gelenek vardı, şimdi öyle bir şey yok biri eğer düşmansa, onun yemekini yemiyordu Düşman olduğunu belli eder. Hem yemekini yese hem de eğer ona saldırırsa, bu insanlığa sığmaz. Yani düşman bile delikanlıydı Şimdi öyle değil. Yemekini de yiyor, arkasından da vurur. Misafirler yemek yemeyince Hz. İbrahim endişe etti. Kimdir bunlar? Yani yemeği yemiyorlar? Elini uzatmadan, yani uzatmıyorlar. Onlar, Söylemek zorunda kaldılar. Biz melekiz dediler. Seni bir evlatla müjdelemeye geldik. Ama Hz. İbrahim baktı, hallerine anladı ki bu bir müjde işi değil. Başka değil işiniz var? Melekler biz Lut kavmi için gönderildik. Onu ve ailesini kurtaracağız. Onu hanım bir müstesna gerisini helak etmeye geldik. Önce Hz. İbrahim'e geliyorlar. Çünkü Hz. İbrahim Lut'u göndermişti. Önce Lut Hz. İbrahim'e iman etmişti. Evet, Resul olarak başka biriyle giderken Hz. İbrahim göndermişti onu. Onun için önce ona geldiler. Hz. İbrahim o endişeyi attıktan sonra buyurur ki meleklerimizle o resullerimizle tartışmaya başladı. Yani helak etme diye tartışmaya başladı, münakaşaya başladı. İnne İbrahim'e lehalimün evahun menî. Evet muhakkak ki İbrahim yumuşak, halim biriydi. gönül itibariyle feryat eden biriydi. Evet, Allah, ah çeken biriydi. İşi böyle yanan biriydi. Gönülden Allah'a yönelen biriydi. Melekler İbrahim'e dedi ki, ey İbrahim bundan vazgeç. Bizimle tartışmaktan vazgeç. Çünkü gerçek şu ki, Rabbinin emri gelmiştir. Ve bu azap onlardan geri çevrilmeyecek. Geriye dönüşü mümkün yok. Hiç bizimle tartışma, bundan vazgeç. O da vazgeçmek zorunda kalmıştı. Hz. İbrahim'in duası var. Onu da tamamlayalım inşallah. Hz. İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Bana ihtiyarlığımda İsmail'i ve İshaki ihsan ettim, ikram ettin. Vakak ki benim Rabbim duayı işitendir. Rabbim dedi, benim namazı ikame edenlerden eyle, soyundan gelenleri de namazı ikama edenlerden eyle, duamı kabul et ya Rabbi dedi. Evet, Rabbim dedi, hesabın yapılacağı gün beni, anne, babamı ve müminleri bağışla dedi. Evet. Kıyamet günü o iman etmeyenler başlarını havaya dikip öyle koşarlar. Gözleri kendilerine dönüp çevrilmezdir. Kendine bakacak durumda değildir. Kimse orada kendine bakamıyor. Başı havada, gözü havada hangi emir gelecek diye kalpleri de sanki bomboştur. Hiçbir şey düşünecek halde değildirler. Bu azap gelmeden önce Onları, insanları uyar, onları ikaz et. Çünkü o gün o kendilerine zulmedenler şöyle diyecekler. Ya Rabbi bizi yakın bir süreye kadar ertele ki senin çağrına cevap verelim. Senin Resullerine uyalım, davetine uyalım derler. Oysaki daha önce kendiniz için hiç zeval yoktur diye and içenler siz değil miydiniz? Yani kendi kendinizi sanki ahiret yokmuş gibi düşünüp konuşanlar siz değil miydiniz? Doğrusu şu ki İbrahim tek başına bir ümmetti. Allah'a gönülden yönelip itaat eden bir muahiddi. Allah'a hiçbir şey şirk koşmayan muahiddi ve o müşriklerden değildi. O İbrahim Allah'ın nimetlerine şükredeceğiydi. Allah onu seçti ve doğru yola Hidayet etti. Biz ona dünyada bir güzellik verdik. Muhakkak ki o ahirette de salih olanlardandır. Evet, Hitap Resulullah Efendimiz'edir. Sonra sana da vahyettik. Hanif yani muvahid olarak muvahid olan İbrahim'in dinine uy. O müşriklerden değildi. Kitapta İbrahim'i de zikret. Muhakkak ki o doğruyu söyleyen bir nebiydi. Allah'ın peygamberlerini anlamaya, tanımaya çalışırken mesele bize nasıl örnek olacaklarıdır? Nasıl örnek almamız gerektiğini anlamaya çalışmamız lazım. Allah'ın kitabını okurken ne zaman nerede bir peygamberin ismi geçse mutlaka bakmamız lazım. Acaba Allah burada bize o peygamberin hangi örnekliğini gösteriyor veya onun karşısında duran kavminin hangi ibretlik halini gösteriyor diye bakmamız gerekir. Güzel yapanlar bizim için örnek, ters tarafta duranlar da bizim için ibrettir. Yani onlara uymamamız, onlar gibi yapmamamız gereken insanlar ibretlik meselelerdir. Allah onu beyan eder. Böyle bakıldığında Allah baştan sona kullarına hayatı nasıl yaşamaları gerektiğini, nasıl düşünmeleri nasıl bakıp nasıl görmeleri gerektiğini öğretiyor. Ya peygamberler gibi bakacağız peygamberler gibi anlayacağız ya da iblis bize bir taraftan baktırır. Eğer peygamberler gibi bakarsak, onlar gibi yaparız. Onlar gibi yapınca onların kazandığını kazanırız. Ne kadar onlara benzedik, ne kadar onlara yakın olduk, ne kadar onlar gibi yaptık, o kadar onların kazandığını kazanırız. Eğer bu bizi ilgilendirmezse, peygamberler beni ilgilendirmiyor dersek, peygamberlere iman etmemiş oluyoruz. Beni ilgilendirir ama ne yaptıklarını bilmiyorum. Bilmiyoruz dersek dinimizi, peygamberlere imani ciddiye almamışız demektir. Rabbimizi ciddiye alıyoruz. Dinimizi ciddiye alıyoruz. İmanımızı ciddiye alıyoruz. Onun için iman kitabı Kur'an'dır. Başka iman kitabı olmaz. İmanın kitabı olmaz. Hiç kimse işte ben imani anlatayım iman kitabı budur diyemez. İmanın kitabı Allah'ın kitabıdır. Onun için Allah'ın kitabından nasıl iman etmemiz gerektiğini, nasıl Allah'a teslim olmamız gerektiğini, nasıl Allah'a karşı takva sahibi olmamız gerektiğini Allah'ın kitabından okuyup öğreneceğiz inşallah beraber. Geçen akşam söylemiştim. Evet Kur'an Aşk kitabedir demiştim. Allah kendini anlatır. Kendini tanıtıyor. İnşallah bir dersi özel olarak öyle yapacağız. Allah ayetleriyle kendini nasıl tanıtıyor? Bir ayeti okuduğumuzda ayetin üzerinde Allah kendini nasıl tanıtıyor? Hangi isimleriyle o ayete tecelli ettiğini bize öğretiyor? Ayeti okuyunca Rabbimizi tanımak için nasıl bakmamız gerekir? Nasıl bakmamız gerekir ki Rabbimizin güzelliğini orada görelim. Bize olan yakınlığını, bize olan muamelesini oradan görelim. Allah kendini anlatır. insani anlatır. İnsani anlatırken yeryüzündeki harifesini anlatır. Bir de ters tarafta duranları anlatır. Peygamberi anlatır onun karşısında iblisi ve iblisle beraber ona düşman olanları anlatır. Yani iki yol var. Ya Allah'ın nebileriyle, Resulleriyle beraber olursun, onlar gibi yaparsın, onlara destek olursun ya da iblisin tarafına düşersin, yuvarlanırsın zaten. Ne buyurmuştu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Ya öğreten olun. Ya öğrenen olun, ya onlara destek olan, onları seven olun. Sakın bir dördüncüsü olmayın. Dördüncüsü, dördüncüsü şeytandan yana, iblisten yana düşüyor çünkü. Neyi öğrenen, neyi öğreten, hangi konuda yardım edip seven? Allah'ın kelamını öğrenen, öğreten. İmanı öğrenen, hikmeti öğreten. Evet. Ya öğreneceğiz, ya öğreteceğiz, ya hem öğrenip hem öğreteceğiz, ya böyle bir imkanımız olmadı. Biz efe ne yapacağız? Onlara destek olacağız. Maddi manevi destek, yardım edin dedi. O da elimizden gelmedi, onları seven olun dedi. Seven son şeydir, bedava bir şeydir onları seven sevince sadece lafla değil sevecek, takdir edecek, doğru yapıyorlar, güzel yapıyorlar seviyoruz onları diyecek ve gerçekten sevecek sakın bir dördüncüsü veya beşincisi olmayın bunun dışında kalmayın dedi onun için birileri bize otur evinde kıl namazını diyorsa bir kere evet, peşinin o dördünciden beşinciden ol demiş Yani alıp şeytanın kucağına itmiş olur onları. Evet. Bütün insanlar, müminler bunu bilmesi lazım. Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Allah onu peygamberlerle, nebileriyle, resulleriyle aynı şekilde hesaba şeker. Aynı hesabı sorar. Hiç kimse ben ondan daha aşağıyım da demez diyemez. Böyle bir haka sahip değil onların yaptığı gibi yapmaya çalışmalıdır. Ve Allah onlara ikram ettiğini yaptığı kadarıyla ona da ikram eder. İnşallah hep beraber Allah'ın nebilerine, Resullerine böyle iman edeceğiz. Hepsi bizim için örnektir. Yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde onlar her biri bir kavme gönderilmiş olsa bile bu kavmin içinde bir tek Nebi ve Resul olan Resulullah Efendimiz'dir. Bütün kavimler bu kavmin içinde vardır. Hazreti İbrahim'in kavmi de var. Lut Aleyhisselam'ın da kavmi var. Salih Aleyhisselam'ın da kavmi var. Yani her bir kavmin fıtratında insanlar var. Her bir peygamberin fıtratında da müminler vardır. O fıtratının gereğini ortaya koyduğunda evet, o peygamberi temsil ediyor. O peygamber gibidir. Onun için peygamber gibi olmaya çalışmamız lazım. Nebiler gibi, Resuller gibi olmaya çalışmamız lazım. Yoksa hiç farkında olmadan bir de bakarız ki iblisin tarafında yer almışız, onu destekliyoruz da haberimiz bile yok. Allah bizi gerçek manada Nebilerine, Resullerine iman edenlerden eylesin. Amin. Bütünüyle gerektiği gibi onlara tabi olanlardan eylesin. Amin. Onların hayatını kendisine örnek alanlardan eylesin. Amin. Onlarla beraber onların kazandığını kazananlardan eylesin. Amin. Allah bizi ters tarafta duranlardan eylemesin. Amin. Peygamberleri, nebileri, resulleri bilmeyenlerden, tanımayanlardan, dolayısıyla uymayanlardan, tabi olmayanlardan eylemesin. Amin. Onları bilmeyi, tanımayı gereksiz görenlerden eylemesin. Amin. Bizi cahillerden eylemesin. Amin. Kendi kendini kandıranlardan, şeytanın kandırdıklarından eylemesin. Amin. Allah bizi şeytana uyanlardan, tabi olanlardan, şeytana abd olanlardan eylemesin. Amin. Allah bizi müttakilerden eylesin, Amin. müminlerden eylesin, müslimlerden eylesin, Amin. sabikundan eylesin, nokarrabundan eylesin, Amin. sevdiklerinden velilerinden eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.